Çok yüksek mantap etmez de şu şair böyle, geçen onu hatırlayamadım gene. Şu Selçukların büyük şairi. ya uydum Tanrı, bir Saros. Hayyam mı? Hayyam mı Hayyam? Hayyam. Hayyam. Biz bugün Hayyam'ı birinde kader öyle. her an çıktık tapa çeker. Aşağı aş, yazan adam biz, Var mı başka bilen Hayyam'ın? Bugün integral dediğimiz o müstek matematik Hayyam gayet kadar kullanır. Mimansiyen büyük bir O, o Süleyman'ın kubesini tutturmak, o Selim'in kubesini tutturmak kör bir e, inşaat bilgisiyle olmaz bir hocam teknik hocam vardı da hani artık yine inmi çok ibreliysem de bir gün Selimiye Selimiye camiye müzesin kampiyon adam ne yapıyor <gülüyor> para vermiş tepede çıkıyor bir, bir batır, bir, bir dağ bakın küçük, küçük tepede önde dağ gibi oldu diyor hesap ettim diyor. Dokuz kat integral aldım diyor. İntegral katlarını tekrar te almak kat ki pratikte en fazla 3 kat almıyor. Dört beş integral alırken örneğin 9 kat integral aldım diyor. Gene o beyasa Şimdi Kız anca bu kadar oldu. Ula bu adam. üstüne bir 10 tonluk su, su, su yapmış depoz koymuş. Mimarsına. Selimiye de Edine'nin hırışları çok sert olur. Çok kar yağar. Eğer bahar, güneş var, çarştığı zaman karlar erirse, etrafı sel basmasın diye de sular o onar tonluk hazinelerde toplanıyor, depoları toplanıyor. Ondan yavaş ve aşağıya dönüyor. Evet cami altı. Edine'yi bir yıl besçe kadar su deposudur. Edirne'yi o zaman Edirne'ye bir yıldız çakırdı, bu doğrattı. Bu, bir matematik dehasının eseridir önce. Böyle, kolay kolay hesaplanacak şey değildir. Ben dedim ya, Türklerin İslam yeniliği, en çok matematik, en devlet matematik yeniliğinin anasıdır, doğrudur. Matematik kafa lazımdır. Matematik kafa, şimdi iş seferi bir hareket Yoldan karşı geçip geçeceksin, çatı kapatıp, araba geliyor. Matematik kafa ne? Aynı anda şu ben yol geçeceğiz, arabaya önde geçebilir miyim? Bir önce ben mi Matematik kafa. Yoksa arabanın teçhine bilmiyorsun. Arabanın hızı, senin hızın karşı geçmemesi sert ne kadar? Aynı anda teyit. Birleşke zamanı bulacaksın. Kafa ne söze geç, yoksa kötü. Matematik kafa, her yerde matematik kafa lazımdır. Matematik kapa olmazsa, kurtulmamışsa biraz zor olur. En yani çok da lafın kısası, şöyle bir keza vermeden şey yapacağım. Ee, güneş, güneş durup dinlenmeden cereyan edeyim, hareket halindedir. Evet. Güneş'in cereyanı yalnız onun mekan hareketi diye anlamamalı. Güneş'in günü mülkün hareketi var ve size zamanda gün bütün asar ve evza ile yani bütün her şey ile beraber güneş vücutta tevalisi manasına anlamadı. Her şeyi ile maddesi ile manası ile ile beraber güneş'in hareketi bir bütün olarak anlamak lazım diye. Bunu yapın, hazin diye bir, bir tepiktir. Mesela ziya ve hararet neşi. Gideyim mi ya, güneş aynı zamanda, ışıkmıyor. Bakın o kadar etmez mi? Hararet ısı, Isı, yere, ısı düştüğü yeri ısıtıyor ışı diye. Çık, <gülüyor> biri santraları yapıyor güneydoğu'ya. Güneş öncük oluyor, güneş santraları yapıyor, güneş harakinde elektrik yapabilecek. Müstakal mimli matlar, <gülüyor> onları da görmen kaydeleri, onları da okumayacağım. Sahabe-i Bekara, bir kanun ile ceryan eder. Güneş, gelişim üzeri bir kanun değil, her an yerleşmiş, istikrar bulmuş, yerleşmiş bir kanun içinde hareketleri vardır, gelişir. Şey. Hiç değişmez. Allah'ın nasıl yaratması üretilmiş. Hesapsız, serseri, kör bir tesadüf değil. Bu sene şöyle, bu sene böyle falan değil. Eğer mevsimde değişirse, o güneşin, o dünyanın hareketlerinden değil, bizim tabiatı oynamamızdan olmuştur. Einstein öyle demiş, onu en son anda. Onu yaşatmak istiyorlar. Bugün diye beni boşuna iş yapmadın. Neyse. Tabiat olacak ama size bir şey iki şey söyleyeceğim. Ee, Tabiatdan fazla oynamayın. İkinci... şey endü, ne endü. Nükleer enerjiyi insanlık, insanlık <gülüyor> namına kullanın. Atabamba motoru yapmayın. Ya tıpkı sarayda yapmayın, kullanın. Saniye. Şimdi saniye de ikinci demektir saniye. Bir de ki eşi m sari olmayan bir yaratıcı demektir sani. Bir de urtekiz ikinci demektir. Mesela diyor ki Süleyman sani ikinci Süleyman, Sülcüye Muradı sani ikinci Murad, Abdülhamid sani ikinci Abdülhamid. Saniye de bir bir istikrar için yani kendi aliminde. Bir karar ve muazene usulü getirmek ve hikmet gayesiyle. E, bu konuda gelişken niye mümkün olduğunu. ya nihayet bir sükrünü elip de kurmak için cereyan eder. E, bir zaman gidecek duracak. Bu kelamın için. Salih sen. Sari sen de, e, çünkü demek salih sen. E, Selim'i salih. Selim'i salihsin. Selim Üçüncü Selim gelir. ya da dördüncü abi yan. Dördüncü Murat. Murat-ı Rabi, dördüncü Murat, ne gibi? Şimdi, yani daha var ama gerek yok. Demek ki Güneş artık olacağı kadar olmuştur, bir istikrar bulmuştur ve bu istikrar gibi kıyamete kadar devam edecektir. Bu istikrar bir hesaba, kitaba göre olur. Böyle tesadüfi kararlarla olmaz. Güneş, Dünya, Ay hepsi da iki aynen bir istiklal bulmuştur. Ve bu bulmuyor da devam ediyor. halen. da tariplerde geliştiriyor. Nereye kadar geliştiriyorlar. bir şekilde de değişecek. Neyse yani bu kasası bizi elen kaşar. Ne güneşin aya erişik çarpması. Yani ne güneş aynen çarpışır. Ne de gecenin gündüzü geçmiş olması gerekmez. Eczanla, eczan kainat demektir. Ee, yani ne aydan e, güneşle, ama gündüzü gece arasında bir yarış vardır. Güneş, büyük büyüğüm, ay sen küçüksün ben senin daha büyüğüm, seni geçerim diyerekten bir şey yok. İkisinde <gülüyor> hükmü çizilmişti yazılmıştı ne de ne de bunun bir da. da Hepsi de ayrı ayrı birer fenekte güzeller. Hepsi de gökyüzünün ayrı bir bölümde hareket ederler. Aynen hareket yeri başkadır, Zamanı başkadır, Güneşin hareketleri başkadır, Zamanı başkadır, Yeri başkadır. Onlar bir ayet ve ve bir ibret de o on dokulu gemilerde taşımış. Şimdi onun için bir ayet. Şimdi bir de söylüyorum. Ve züriyetlerinde o toplamda bütün insanlar neher belli bir zamanda doğmuş bir yerde vücut bulmuşlar. Bindiği gemine dedi o. Ee, anneyi ge gemi kabul etmişler. O gemiye binmişler. Zaman o, o de o züriyeti taşımışlar. Yani insanlık devam etmiş, gitmiş. Ve kendilerine bunun gibi binecekleri nice şeyler yaratmış onımızdır. Bunun devamı için neler lazımsa yaratılmış. <gülüyor> Eğer dilersek onları suda boğarız. Yani o gemileri şimdi gemi alırsak onu hani biz suda batırırız. fırtınada batırırız. Yani bir şey, gelir batırırız. O sırada içinde imdatçı yoktur. Onları da. Meğer ki bizden bir esirgeme ve daha bir zamana kadar yaşatma kadar olan. Her insan yaşama süresi belirlenmiştir. O zaman gelince icri emirli kendine ulaştırır ve gelir. Allah gönderdiğini girsin gelir, alır. Veyahut biz ona çok o eğer o dünya çok yalsamsa o gün halde belki bir miktar daha onun ömrünü ikame edebiliriz. Onlara önümüzdeki, arkanızdaki sakının. Yani önde olan dünya azabı, şimdi dünyada çekmez. ve arkasından gelen ahiret azabından da sakının yani. yani azap çekmeyeceğiz hareketlerde bunu ne, ne varsa azap çekmiş ilk iyilik güzellik, ilim, irfan, tabiatı bozmayın, merhametli olun gerçekler için. Bunlar. Onlar Rablerinin ayetlerinin herhangi bir ayet gelmeye dolusun, illa ondan yüz, yüz çevirecekler. Onlar, onlar dedi işte Allah'ın bir Uymayan insanlar, ona demdik istersek ne batıyoruz diyor. İmci mane o. Onları Allah'tan herhangi bir ayet geldiği zaman ama sen de bunlar boş taktik. Geçmişlerdir. geççileri içinde cezalandan bir müsaadir. Onlara Allah'ın rızık olarak verdiklerinden hayra sarf edin. Hani fikrinizi verin, zekatını verin, ilim öğretin demişlerdir gündey zaman da onlar buna da aman demişlerdir. O küfür edenler iman edenlere şöyle dedi: yani Allah'ın Allah dileseydi eğer yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz apaçık bir saplantı bulunanla başka değilsiniz. derdi Allah onun niye yapmak diyor, eğer Dileseydi zengin yaratırdı, bize hiç motor olmaz onlar diyor. Kafile. Onun da fakir yaratılmasında da bir nokta bir, bir sebep var. Hindistan çok zengin kabes zengin bir ülkede yer düşünecek kadar fakir yaratılmasına bir sebep var. O da senin sen, e, fakir değilsin, senin zenginlik, e, insanlık hareketlerini oyan uyandırmak. Onu bazen elde bağır, sen onu onu duyuyor. Siz doğru söylenirseniz ki bu yetkidin tafuku ne, ne zaman derler. Eğer peygamber diyor ki eğer senin dediğin doğrusu diyor yani e, kıyamak olacaksa ne zaman kopar? Biz onu söylüyor. Onlar gülübüyle ikişi kurularken kendilerini yakalayacak bir tek sayhada başkasını gözetmezler. Sayha Yüksek düzeyde ses, demek ki bu hadis-i cebberin sesi, kıyametin başlangıcı hadis-i cebberin sesil olacaktır. Sayha, üst çok yüksek düzeyde bir, bir ses, kulağa sar edici bir ses, keskin bir ses. Bu da ne diyor? Zor? Evet, İslam aleyhisselam bilen hadis-i cebberi değil mi? İslam aleyhisselamın sesidir. İşte o zaman bunlar bir vasiyette bile bulunamazdı. O kadar korkunç bir ses ki aklıları baştan gider zamanlarda yoktur. Benden sonra şöyle olsun, şunu şunu yapın, bunu yapın demeye de zamanlarda yoktur. Korkunç bir ses, hatta o vakit ailelerine dair dönecek halde değildirler. Şu kapı arkasında esken, yani o ailesinin yanına kadar gidecek halde bile olmayacaklar. Sur'a öpürülmüştür. Sur gibi bir boynuz, e, dana boynu gibi bir düdük şimdi emanetinde. su on. En yedi. Bu ölülerin kabirlerinden kalkmasına mahsus. İkinci bir nefadır. ikinci nefada ölüler kabirlerinden kalkacaklar. İkinci bir ses gelecek soru öpürülmüştür. Artık bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rab, Rablerine doğru koşup gidiyorlar. O zaman şöyle demişler. Eyvah bize. Uyuduğumuz yerden bizi kim kaldırdı? İnsan kabirde de e, şey dedik, e, uykudadır. Ama yat ya tatlı bir uyku veya da doğru e, dolu doğru uyku. Bu bağız kalkış, çok esirgeyici Allah'ın vaat ettiği şey günlerden peygamberler doğruymuş. yani o inanmayanlar bu üçü gönderilen bize doğru söylemiş ama biz inek inanmamışız diyecekler. Bu bir tek başka bir şey değildir. Artık onların hepsi derhal ihsaren önünüze getirilmiş bir hesap dahilinde, ihsaren bir hesap dahilinde sırayla Allah ne vaat ettiyse hepsini herkesi önde koyacak. İşte bugün kimseye hiçbir vesile, hiçbir şekilde bu vecih kelimesinin manası çok geniştir Hiçbir şekilde haksız edilmez. Sizde yapmakta yapmakta başka zaman bu mukabele göremezsiniz. De, o zaman ne, ne yaptıysanız onun karşılığını göreceksiniz. Onun haricinde hiçbir şekilde ne iyilik ne de kötülük bahsinde mükafat veya muhaze edilmeyeceksiniz. Şüphe yok ki bugün cennet yaranı, yani cennet mesutları, cennete müzelenenler, mesutlu handan e, gayet neşe ve zevk içerisinde, handan bir ve eğlence içindedirler. Eğlence de çalkı, çalkı, çalkı, şey tabi de. Yani, manen daha e, zevk içindedirler. Ona da, Kendileri de zevceleri de cennet gölgelerindedirler, tahtların üzerine kurulup dayanmışlardır. Orada taze yemişler, onların temin edecekleri şey onlarındır. Şimdi burada bu taze yemişler falan filan, bunlar insanların anlayacağı gibidir. Bir babam için işte, taze boğaz. Taze, taze, o gangan gan gel gel. Bu değil, ehli tasavuşu müridi. Yeni bilgiler, yeni şeyler. Allah'ın eşi göreceksin. Allah'ın sesini duyar, duyar duyar duyaracaksın. Duyar, Devlet Dergaman Suresi'ni Allah kendi sesini okuyacak Bu, Bunlar işte insanların tasdik, terbiye sistemine göre anlayacakları şeylerdir. Dünya devri için, Efendim? Eyvallah. Dünya ehli için onları yüklemek, işmek zevzapar. Ama en tasavuk, hakikat ehli için de yeni yeni bilgiler, yani Allah'tan yeni şeyler, dediğim gibi onlar. Ki bu da çok esirci katlarından da bir selamdır o da. Allah'tan güzel, bir selam selam. Selim Aleykilerin asla askerdi. Ey günahkarlar, bugün siz bir tarafa ayrılın, Allah'ın emri. Ey ademler, şeytanatten varın, çünkü o sizi Rabbinden ayıran bir düşmandır. Bana ibadet edin bu adam kelami, işte dost o yol, diyen size emretmedin mi kendini buydukları? Sizin için en doğru yoldur. Demedim ben size? Bu bir emirdir. Alk olsun ki şeytan içinizden birçok halkı saptırmıştır. Saptırmıştır. Eyvallah. O vakit niye aklınızı başınıza almıyorsun? Her gün önünüzde hastalık oluyor. Görün ya işte. Gör, her gün yoldan çıkıyoruz ama görüyorsunuz ne oluyorsunuz? Başınızda bir mültürler bir yol. İşte bu öteden beni tehdit edin. Diyeldiğiniz, cehennemdir. Bakın burada da bir cehennemin öyle ateşte falan değil de baştan gelen felaketlerin cehennem olduğunu söylüyor. Demek cehennem de geniş bir mevzu. Sadece ateş değil yalnız. ve inkarda ısrar edişinize mukabil yürün oraya. Eğer küfür ediyorsun yani küfrü Allah'a reddetmektir onunla devam ediyorsa o cehennem azamını çekin. O gün ağızdan ağızın üstüne mühür basarız. Ne? E, e, e, e, e, e, e, i̇rtikap. İrtikap, kötü şekilde benimsemek. Suç, suç işlemek. Onu hukukçular çok iyi bilirler. İrtikap ediyor edilsene bize, elleri söyler, ayakları söyler, diğer hukuklarda işaret ederler. Allah'ın her yarattığı her hukuk dile gelecek. Ben hırsızlık ettim, ben şunu yaptım, ben bunu yaptım. Dilekten Allah Yani sadece sen tek başa aklına hareket etmeyecektin. Elin konacak zaten. Hepsi belli de, kitapta belli seni Sana verilen belli. Nuh Suresi 7.24 ayda, bakın diyor. Eğer gelseydik, onları gözlerin önüne, üzerine silme, kör yapardık. Ya yolda koşuşup gidişip kalınlardı. Artık asıl görecekleri nedir? yani ona azap versek olsaydık ya, gözlerine dedi ederdik. Dünya göremezlerdi, birbirine geçip koşup dururlardı ama gözlerdeki göresiniz, diyelim. Ya ders içini ders onları oldukları oldukları yerde suratlarını değiştirip, bambaşka şirket bir maaşte getirirdik. Dini alıcı bir insanı tanımaca bir şeytosu var. Niye ki oyor demiştik diyor ya, o mili dizi ama eski dersine bak o sistem dersine bakıyoruz. Adeta çok büyük partler var. Niye gireceğim? Niye dönüp gelmeye güçleri yetmezdi. Kime uzun ömür veriyorsak, yani Allah uzun ömür versin deriz ama, diğer de ona verirse kötülük de birerde de. Kime uzun ömürse onun yaratılışını baş aşağı ediyorsunuz. Ediyoruz, buna da akıllar ermiyor mu? Allah kime uzun ömür verirse, onunla böyle iyilik yapan ceza da var daha çok kötülük yaparıyorsa, insan daha çok kötü yapacak, daha çok cezaya Yani uzunluğu ömürlü olmak bir yerde nikâfat de, bir yerde de cezadır. Onun için o, o biraz daha ilerideki olanlara daha temkinli olmalı icap ediyor. Biz ona, Hazreti Peygamber'e, biz ona şiir öğretmedik. Bu ona, yakışmazlar. Onun getirdiği kitap, Kur'an-ı bir öğütten ve hükümleri açıklayan bir Kur'an'dan başkası değildir Adam hükümlerini bir kitap altında topladı ve bize gönderdi. İşte kitap elimizde. Bakın ona göre okuyun. Ama hakkıyla okuyun. Bu da hayatı olan kimseleri, Gelecek tehlikeleri korkutmak, kafirlerin o söz hakkı olmak içindir. Hani uzun ömür olacak bu yanlarında, bu gelecekleri bilsin ki onu göre davansınlar. Kur'an'ı iyi okumak, iyi anlamak lazım. O tehlikeleri önlemek için. Ellerimizin işleyip, burası artık iki ayetlerin bir tekrar açı yukarı. Ellerimizin işleyip yaptıklarından. ...kendileri için bunca varlar ...şu sığır dediğimiz davarlar... ...koyun keçi dediğimiz davarlar... ...deve sığır koyun evinde... ...bin Bak bunda da bahsetmesi sebep şuymuş... ...tahsisken yani diyendik yani de... ...bunların zikredilmesi... Yani ...bunların koyun keçi gibi ...deve gibi anatoması... ...onların... Beda'ya fıtratken, doğuşları, yargı işleri itibariyle faydalarının çokluğundandır dedi. Koyunlu tüplene de iş, işe yarar, boynlu da işe yarar, derisi de işe yarar, derisi de tüyü de yarar, eti de yarar. İnsan menfaati için çok şeyler. Yani en çarpıcı bir şeyleri veriyor sana. Biz... Onları bunları görmediler mi diyor. Onların malik olduğunu görmedim. Onlar ne kadar çok o güzel şeyleri verdik. Biz onları kendilerine musahhar kıldık. Yani bütün o saygın şeyleri insanların emrine vermiş Allah. <gülüyor> Verdi de işte binecekleri bunlardan, yiyecekleri bunlardan. At atlar, eşek, deve bineceksin. Yiyecekleri de gene ki koyundan, kişiden, işte sığırdan, deveden e, e, elde edersin. Bunlar da kendileri için daha iyice menfaatler ve içecekler. var en başta Koyun sütü içine temiz Hala şük şükür etmezler mi? Onlar Allah'ı konakıp, kendilerinin yardıma mazhar edilecekleri ümidiyle bir takım mamutlar edinler. Kendi yaptıkları pupuklara taktılar. Onun mamut dediği bu bir takım mağbuklar edindiler. Hayali bir takım mağbuklara sahiplerdiler. Kutlar, mutlaka, şunlar, bunlar. Ki bunlar, onlara asla yardım edemezler. İnsanlar ne yardım? Kendi yaptın, tahta dolaşan, <gülüyor> topraktan, müedan yaptın, yaptın, bir şey gelecek mi? Onlardan sana şefaat gelecek mi? Onlar sana bir yardım olacaklar mı? Hayır. Bilakis, kendilerini Bunlar için hazırlanmış bir sürü avanidir, avane serseri ve dolaşan kimse avanidir. E, o halde, ey Habibim onların yapı kafirin seni gamlak etmesin, gamlak, gam sahibi etmesin, gam içinde bırakmasın. Şüphesiz ki biz onların neler gizlemekte olduklarını neleri açıklamaya geldiklerini biliyoruz. Seni yoldan çıkartmak için ne diye söyle söylediklerini biliyoruz. İnsan kendisini bir mutfede yarattığımızı görüp de görür gibi bilmedi mi? Şimdi o açıktan açığa müfrit bir muasım kesinliktedir. Nihat insan hiç yoktan bir küçük noktadan yaratıldı ama bugün o küçük bir noktadan göre yaratılan insan Allah karşılığı muasım, ona düşman gibi oluyor. Neye güvenekten ki? Çünkü kendisi bir yoktu. O, kendi yaratılışını unutarak bize bir, bir misal getirdi. Bu, türmüş kemiklerin kim Sen yoktan bir noktadan yaratıldın, öldün. Orada kemiklerin kaldı. Anladığım zaman kimi canlandıracağım ya bu kemik kürümüş gibi, niye yarar? Bakın o, o kemikten, bugün seneler, asırlar sonra parça alınıyor, kimin oldu, kim kızı oldu bilmiyorum. Demek ki canlı, ürü değil. Habibim, de ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her şeyi yaratmayı hakkıyla bilendir. Şu insanın omurgası en dibinde olan bir mentepe kemiği varmış. ona ne dedeksin bilemiyorum. Omurganın son parçası. Sakrum dediler. Sakrum. O yabancı dil ama gitti. O Kuyruk sokumu diyorlar. Efendim? Kuyruk sokumu. Hah, kuyruk sokumu bir kemik varmış. ona e, yapar, med, ne dediler? <gülüyor> bir iki kemiği onu öyle derlermiş ona. anne Mendeb mi? O mendep kemi. Mendep kemi O yem keçil ağaçtan sizin için bir ateş